Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Söz verdiğimiz üzere Sizlerle beraber etti Rabbim Rabbim vaadimizi takip buyurdu Bitirene kadar Ramazan-ı Şerifi Her gece buluşmayı Ve sohbetlerde cem olmayı nasip eylesin Amin Şimdi hakikaten çok önemli konular konuşacağız. Belki biraz keyfinizi kaçıracağız. İştahınızı kaçıracağız. Tam da siz sahura yemeğe hazırlanıyorsunuz. Buradaki yaptığımız sohbetlerin bazıları da pek işinize gelmeyecek. Ama dost acı söyler. Biz hakkı söyleyeceğiz. Hakikati söyleyeceğiz. Ve sizlerin de bizlerin de Kaçınılmaz olan ölüme karşı hazırlanmamızı birbirimize tavsiye edeceğiz. Hakkı tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler, onlar husrandan ve zarardan korunmuşlardır. Sırına erişeceğiz. Önce sizden bir şey talep edeceğiz Allah için ve Resulullah'ın hakkı için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Belli ve levâi. Bir ayet, bir hadis olsun ümmetime benden duyurun. Ben edeceğim siz hoca değilsiniz, vaaz edemiyorsanız hemen mesaj çekiyorsunuz. Telefon açıyorsunuz. Herkesi lalegül'de sohbete davet ediyorsunuz. Birinci vazifeniz budur. Uyanıksanız, uyanık olanlara konuşuyorum. E tabi bazı insanlar yatarlar, ne yapsın sabah işe gidecek? Bir sonra kalkacak? Onu bilmem. Ama uyanık olanlar hemen herkesi sohbete davet edin. Bir kişinin iddiat bulmasına vesile olsak, bir kişinin namaza başlamasına, bir kişinin ölümden korkup da Haramı bırakmasına vasıta olsak Dünyada bundan büyük bir iş olamaz Sohbetimiz Bir saat devam edecek inşallah Ta Efendim e, iki buçuk e, iki buçuğu da on dakika geçer bu durumda Yani 3.20'ye kadar Efendim e, Bizim yok e, yok 2.20'ye kadar diyelim Bir buçuk, iki buçuk, iki kırk i̇ki kırka kadar sohbetimiz devam edecek inşallah 240'a kırka kadar Artık birinci bölüme yetişti, ikinci bölüme yetişti, neresine yetişirse yetişti. Siz mesajlarınızı atın. Allah için davet edenler olun. Fuzuli kanallarda yahu gecenin bu saatinde millet, şarkı, türkü, yok elendi, yok kaldı, yok efendim adada bilmem ne yapıyorlar. Böyle affedersiniz manyak manyak işler, bir milleti gençleri buraya kanalize etmişler önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, ahiret var. Ramazan-ı Şerif geldi. Bu kadar vazifelerimiz geri kalma tehlikesi var. İlmihal bilen yok, itikat bilen yok. Yani milleti kasıtlı fuzul işlere uğraştırıyorlar ya. Yapmayın bu kültür emperyalizmine kendinizi kaptırmayın, yazık etmeyin. Gençliğimiz, çoluk çocuğumuzu muhafaza edin. Hadi, hadi başlayalım inşallah. Birbirine efendim vasiyet edelim, nasihat edelim. Ve sohbetten hisseler almaları için ölümle ilgili bir dersten başlayacağım şimdi. Evet 13'ün için dedim ki belki moralinizi bozabilirim ama yine de biz doğruyu söyleyelim ve sizlere hakkı beyan edelim. Bu bab ölümün şiddetleri ve dehşetleri hakkındadır. Yani bugünkü dersimizin konusu demek. Bab demek dersimizin konusu demek. Tabii hadis-i şerifler var, raviler var. Burada Cabir İbni Abdillah'tan geliyor. Ben son raviyi okuyayım. Çünkü Ebu i Seberkanti Hazretleri bana şu anlattı. Onca, senedini vasletmiş yani ravilerini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Haddithu an beni İsrail öle harac. İsrail oğullarının başına gelen işleri anlatın. Bunda sıkıntı yok size. Yani eski ümmetlerin başına gelenlerin kıssalarını anlatın. Şimdi bu ilahiyatçılar tutmuş İsrailiyat, İsrailiyat. Ne İsrailiyat? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. İsrailoğullarının başına gelen olayları anlatın. O zira Kur'an-ı Kerim ya beni İsrail ya beni İsrail. Bütün Bakara suresinde İsrailoğullarının başına gelen olaylar anlatılıyor. Bakara suresinin de ekseriyet bundan bahsediyor. Ve dolayısıyla Musa ile ilgili kıssaların hepsi İsrailoğullarına ilgilendiren meseleler. Kur'an-ı Kerim dolu zaten. Hala geliyor İsrailiyat. Neymiş? İsrailoğullarla ilgili mevzular. Ya ayette olanı, hadiste olanı niye anlatmayacağız yani? birkaç kalkıp açıp şimdi değiştirilmiş Tevrat'ı İncil'e okuyup nakletmiyoruz ki. Ya, ayet ve hadis bildirdiğini anlatıyoruz. Bak İsrailoğullarının başına gelenleri anlatın. E, bunda size günah vebal yok. Çünkü yaşanmış olaylar var. Size ibret vesilesidir. فَاِنُوا قَدْ كَانَ فِيْمُ الْاَعَاجِبُ çünkü onlarda çok acayip işler oldu. Ne demek çok acayip işler oldu? Yani öyle ilginç hadiseler hukuku buldu ki e, onları siz yaşayamazsınız. Yani bizim ümmette görükmez onlar. Eski ümmette harikulade işler çok zuhur ederdi. Onun için e, siz bu konularda insanlara vaz edin. Nasihat edin. Çok acayip işler vuku bulmuştur. Mesela şimdi bir tanesi anlatılıyor. Çok acayip bir şey. İlk duyacaksınız. Tüm Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sonra başladı anlatmaya. Bir misal verdi. Yani siz de anlatın buyurdu. Peşine de bakın ne yaşanmış. Acayip bir şey size beyan edeyim. Buyurmuş oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çıktı tayfe <tâfetü> min <benî> İsrail. İsrailoğullarından bir tayfe e, çıktı yola. Hatta <tâfetü> makbaraten, bir kabristana geldiler, mezarlığa geldiler. Fakalu dediler ki: "Lev sallayna. Ya bir namaz kılsak da, semed'auna <tâfetü> Rabbena, sonra Rabbimize yalvarsak, hatta yukhrucu lenâ ba'dül <tâfetü> mevt." Ya İsrailoğullarında çok ibadetli veliler vardı. Dediler ki şu kabristanda bir namaz kılsak, sonra da hacet namazı yani peşine de bir dua yapsak, e Allah ölülerin birini bize çıkartsa da, fe bir anil mevttedir, ölümün ne durumda olduğunu, ölüm daha başımıza gelmemiş, biraz bizi ölümden uyarsa, eski ümmetlerde neler oldu? Efendi Hazretleri şöyle buyururdu, e, bizim ümmetin işi hepten kayba kaldı. Eski ümmetlerde, adam gece günah işlese gizli evde, kapısına sabah melekler yazar, bütün millet kapıdan geçenler, o kudret kalemiyle yazılırdı, silinemezdi. Onu okurlardı mesela. Bizim ümmette böyle bir şey olsa, komşu komşunun suratına bakamaz. Mevla gizliliğe verdi bizim işi. Onun için, eski ümmet bak, geldiler mezarlığa. Şimdi nerede biz bu kadar mezarlığa gidiyoruz? Bir tane ölü çıkıp bize bir şey anlatmadı. Onlar da oluyordu. Fe, Sallev, namazlarını kıldılar. Sümmedâhu Rabbem, Rablerine dua ettiler, yalvardılar. Fe beynemvâhım kezalik. Tam o dakikada izraculun kat atla ra'se ve kabrin Yani bir adam mezardan başını çıkarttı. Siyah adam ama çok da siyah değil, esmer. Yani siyah beyaz arası bir renkli bir adam. Başını çıkarttı. Bu birçok hadis kaynaklarında geçiyor. Ahmed İbn de geçiyor, Ebû Yala'da, Bezzar'da geçiyor. Çok kaynakları var yani bunun. Mevla ölüleri diriltemez mi? E diriltir. E diriltti işte ne var bunda? Anlamayacak ne var şimdi? Onlarda bazı dualar var. Mesela İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilteceği dua. Önümüzdeki dergiye yazıyor. Bu önümüzdeki yani bayramda temmuz temmuz sayısına yazıyorum İsa Aleyhisselam hangi dua ile ölüleri diriltirdi? Bu kaç tane kitapta var? Ha siz zannetmeyin mezara giderim okurumda ölü kalkar bana konuşur. Ama o kadar kuvvetli bir dua. Sen de e işte ne muradın varsa onları istersin. O ayrı bir şey. Ama eski ümmetler böyle dualar biliyorlardı. Çünkü peygamberlerinden öğrenmişler. Adam kafasını çıkarttı dedi: "Ya Ya dedi beni de rahatsız ettiniz. Yani sizin duanızla ben kalktım şimdi. Ne istiyorsunuz siz?" dedi. "Ey adamlar, ey falanlar, ne istiyorsunuz? Fevallahi lekad mittumunzu miyet senetin. Vallahi ben 100 senelik ölüyüm dedi yani ölmüşü. Adam mezara bir gidiyor. daha geçen öldü diyoruz. 10 sene olmuş. Yani 100 sene nedir? Hemen geçiyor işte. Ben dedi 100 senelik ölüyüm. Fe ma beybet miraratül Hala ölümün acılığı benden gitmedi. 100 senedir acısını hissediyor ruhum dedi. Ölüm bu. Yiyorsun yatıyorsun aşağı. Kolay mıydı bu iş? Hatta kendine ölen. Sanki ben taze ölmüş yeni ölü ne kadar acısı içindedir yani içine çökmüş. Sanki ben taze ölüyüm. Şimdi ya dün dünyadasın yani dün bugün e, ilk gecen mezardasın. Arkadaş ölüm bu kadar yakın. Sen neyine güvenip gülüyorsun ya? Eğleniyorsun tamam sahurda yemek merekettir. İştahınızı kaçırtmayalım. Mutlaka sahur yapın. Hadis-i şerif buyurdu: "Sahurda bereket var. Fazla da yeseniz rahmettir, berekettir ve hurmayla sahur yapın." Mutlaka yemel sahurul merri Müminin, kişinin en güzel sahruğu ne güzel sahurluktur hurma. Çünkü bütün vücudunda yediğin birkaç saat sonra kalorisi gider. Ama hurma insanla aynı topraktan yaratıldığı için Adem Aleyhisselam'ın toprağının bakiyesinden yaratıldığı için hurma bize halamız olur. Ekrimu Muhammed ekvun nekli. Halanız hurmaya ikram edin. Adem, Adem'in çamurunun kalandığından yaratıldı. Onun için hurma bizimle tam özdeşleşiyor ve iftara kadar hurmanın verdiği kalori vücuttan çıkmıyor. Bir tek hurmanınki kalıyor. Öbürlerinin hepsi 5 saat, 6 saat bitiyor gidiyor. Şu anda oruç çok fazla saat. Yani daha 3 buçuktan akşam 8 buçuğa kadar oruç tutuyorsunuz. Yani bu kadar saat hurma yemeyen zor dayanır. Hurmanızı yiyin. Ben sizin iştahınızı kaçırmak için konuşmuyorum ama keyfinizi kaçırmak için konuşuyorum. Yemeğinizi yiyin ama sabah namazınızı kaçırırsanız cemaate gitmezse erkekler namaz kılmazsanız e bu büyük bir beladır yani. Rasulullah s.a.v evlerini yakmak istediğim diyor cemaatı terk edenler. Erkekler için konuşuyorum kadınlar cemaat şart yok. Ama siz bu durumda nasıl iş yapacaksınız? Yani bu faziletlere nasıl erişeceksiniz? Bu efendim belaları niye başımıza açalım? Şarkı, türkü, eğlence, dizi, film zamanında mıyız şimdi? Ölüm yaklaşmış ağzımıza. Aa dün sağ olan bugün mezarda ya. Bu yarın bir gün senin benim başıma gelecek. Onun için mutlaka akıllı olacağız. Şimdi Feđrullah Teala en dedi ki Allah dua din. Tamam ben size ölümü anlattım. Allah dua edin beni geri eski halime çevirsin. Fakat mübarek bir zatmış o. O 100 senelik ölü kalktı ya. Sonra dua ettiler onlar. O tekrar kabrine döndü. İki gözünün arasında secde eseri vardı. Yani alnında nur parlıyordu. O 100 sene evvel ölmüş. Tabi Allah onu eski haliyle diritti. Alnında secde eseri vardı. Mübarek bir zat. O bile 100 senedir ölümün acısı gitmedi benden diyor. Hangi şu anda yeni ölmüş gibi? Yani Allah işimizi kolay etsin. İşimiz zor. Orucumuzu düzgün tutalım, namazlarımızı düzgün kılalım, haramlardan uzak duralım. E, i̇ftardan önceki sohbetleri kaçırmayalım. Oralarda hep Ramazan üzerinde çok konuşacağım. İftara bir saat kala. İnşallah. Yani orucun muhafazası, takva ile tamamlanması, haramlardan uzak durulması. Bu konuları anlatacağım size. İnşallah Evet. Hasan radıyallahu anh rivayetle hadis-i şerifte kadru şiddetil mevt ve mümin ke kadri 300 darbe şey. Ölümün şiddeti ve mümine vereceği sıkıntı yavru hiç konuşma. Müslümana vereceği, Müslümana vereceği sıkıntının ölçüsünü anlamak isterseniz, Burdu sallallahu aleyhi ve sellem 300 tane kılıç darbesini adama bir anda vursalar gibidir. Bu Müslümana namazla abdestliye bu. Öbürlerine Allah Allah Allah. Onların halini hiç düşünemiyorum. 300 kılıç darbesi bir anda vursan gibidir. Allah yardım etsin. Ya Rabbi. Allah mu'inni alâ Ya Rabbi ölüm şiddetlerine kaç bana yardım eyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua ederdi. Ben size boşuna demiyorum. 25 kere dualarım kitabında var. Allah'ın barikliği fil mevd ve fil mevd. Ölümümde de bölümüm sonrasında da bereketler ihsan eyle. 25 kere okuyan şehitlerle olur. Hadi Şerif'tir Haş'a anamızdan rivayet. Onun için o duayda dualarından dualarımdan bulursunuz. Cep dualarımda da yazılmış olabilir. Günlük. Günde bir kerelikte onlar yazılıyor. Son bölümde günde bir kerelik. Yani ölüm kesin var mı? Var. Başına mutlaka gelecek mi? Gelecek. O zaman hazırlanmamak ne demek? Enayilik demek yani. Başına kesin gelecek, hazırlık yok. Yolculuğa kesin çıkacaksın, bavulu hazırlamıyorsun. Bu nasıl iştir? Hiç akıllı bunu yapar mı? Bir aylık, iki aylık, hele beş aylık gurbete gidecek adam, uzun yola gidecek adam ne kadar hazırlık yapar ya? E sen buraya gidiyorsun, hiç dönmeyeceksin. Hiç dönüş yok. Ne kadar hazırlık yapman lazım? Hazırlık nedir? Salih ameller, namaz, oruç, hat, zekat, zikir, tesbih, Kur'an, tilaveti, salavat-ı şerife, ondan sonra pis işlerden sakınmak. Çünkü ne zaman gelecek belli değil. Belki tevbeye de fırsat bulamayacaksın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölümün şiddetini ve acılığını niçin hadis-i şeriflerde beyan ederek bizleri korkuttu? Çünkü ümmetine iyilik istiyor. Ümmeti hazırlansın istiyor. Ya bir de dünyanın belalarına sabır veriyor. Şimdi biz gitti hatimle kıldık elhamdülillah. İlk gece Allah yonda bir fetih. müesser oldu. Yavuz Selim Camisi doldu, taş da avlulara kadar elhamdülillah. Normalde hatimle kılınacak cemaat gitmez. İşte ilanların bereketi. Millet Trakya'dan geldim diyor adam. Sırf Allah yonda bir fetihi sevabı alayım. Halbuki Trakya'da belki bulundu bir Tegirdağ'da bir hatimle kılan bulabilirdi. İlla bizim camide var değil demedik de biz. Yani Yavuz Selim camiste gittik biz de. Şimdi bir insan ölümü düşünürse o hatimle kılınan namaz nasıl gelir ona? Helva gibi gelir. Çünkü ölümün şiddetini düşünürse bu namazlar karşıma çıkacak. Mahşer 50.000 bin sene 2 rekat namaz kadar gelecek dünyadaki. 2 rekat namaz. E şimdi biz orada kıldık 20 rekat namaz 1 saat. 20 rekat. Hem de bir cüzle. Ne var bunda şimdi? Patladık mı? Çatladık mı? Güzel güzel kıldık. Babam 82 yaşında adam otur diyorum oturmuyor. İlla ayakta kılıyor. O kadar da kemiklerinde sıkıntı var. E ben de biraz oturacağım iki rekatta falan arada bir. Utandım şimdi. Ya dedim sen 82-44 yaşında adam ama burada ayakta direniyor. Sen şimdi 52 yaşındasın 53 yaşındasın oturuyorsun. Ayıptır dedim. Ben de inada bindi dedim. Efendim ben de ayakta kıldım. Ondan İbret aldım yani, ders aldım. Her şeyden ders alacağız. Salih amellerle ölüme hazırlanır, yoksa ölüme hazırlanamazsın. Evet. Şimdi ölüm meselesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde e, buyurdu ki, Abdullah abi misver el Haşimi geldi sahabeden. Dedi ya Rasulullah. Bana dedi, ilmin en garip, en acayip, eşsiz konularından meseleler öğretmene geldim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Ben sana ilmin garibini, acibini bıraktım sana. İlmin temelini, esasını, başını öğreteceğim ama sen bu konuda ne yaptın bugüne kadar? Bir şeyden bilgin var mı? dedi. Sonra o sordu dedi, Ya Resulallah, ilmin esası nedir? Dedi, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbini tanıdın mı? Hemen iman ve itikad. Allah'ın isimleri, sıfatları, şey işte iman, İslam, ilm halindeki ilk konu. Bunu bilmeden zaten ne namaz abdest bir şey konuşulmaz adam. Allah'ın sıfatını bilmiyor yani. Ondan sonra hele araftel Rabb dedi biliyorum. hakkı Allah'ın hakkını peki ne yaptın? Madem Allah'ı tanıdım diyorsun hakkındın ifade ne yaptın? Dedi maşallah Allah'ın diledikleri kadar namaz oruç bir şeyler yapma çalışıyor ve hele araftel Hemen geçti konuya ölümü bildin mi? İlmin temeli imanı sordu. İkinci farzları yani işte be, be, İslam beş şartına geçti. İşte i̇manın altı şartı var. İslamın beş şartı var. Hemen iki konuyu geçti. Geçer geçmez. Dedi ki ölümden ne haber? Sen ölümü biliyor musun dedi. Dedi biliyorum dedi. Peki dedi ne hazırlandın ölüm için? Ne hazırladın dedi. İşte o zat anlattı. Şöyle şöyle işte ibadet yapıyorum, haramlardan sakınıyorum, işte ölümden korkuyorum, ahiretten korkuyorum falan filan. Tamam o zaman dedi. İzheb fahküm bi'avunake sen dedi gidebilirsin. Efendim e, Arkadaşların arasında fetva verecek, hüküm verecek, yani onlara reislik yapacak, emir seçilecek bir duruma gelmişsin dedi ona. Ondan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem bir de dedi sen git dedi şimdi memleketinde sen Vekil dahil etti Ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bizim vekillere benzemez. O ben vekilim, o sen vekilim. Her vilayette bizim 3-4 vekil var biliyorsunuz. Ondan sonra benim adım okundu, senin adın okunmadı. Çarşı Pazar karıştı mesela geçen Ada Pazarında. Acayip işler. Ben hiç ne vekilim ne kefilim. Mürit olmağa uğraşıyorum, haberiniz olsun. İlan edilir, duyurulur. Neyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vekilin misin dedi ona. Git yani orada istediğin hükmü ver dedi ona. O da gitti hükmünü verdi. Seneler sonra bir daha geldi. O zaman nerede? Bir memlekete gidiyor. Seneler sonra gel. Allah'tan Resulullah Efendimiz'i hayatta buldu. Çokları geliyordu. Vefat ettiğini haberini alamamış. Ulaşım vasıtaları yok. Telefon mu var? Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah buydu ki. Daha sen bana ben sana garip ilim ilmin daha çok gariplerinden meseleler var daha sana öğretmedim o zaman kaldıramazsın. Diye. Şimdi gel dedi sana biraz daha garip ilimden meseleler öğreteyim dedi. Daha alakalı önce elini bir kalbine koy. Kendin için ne razıysan Müslümanlar için aynı şeylere razı ol. Müslüman kardeşine kendin için ne istiyorsa bir mesele oldu. O işte sana nasıl davranılsın istersin. Sen de o meselede başka birinin başına geldiğinde. Kendine istediğini onun için de isteyesin. Kendin için seçtiğini Müslüman kardeşin için de seçesin. Bu her Müslümana nasip olmaz. ve İlmin, ahirette fayda edecek meselelerin ilminin en gariplerinden biri budur dedi. Garip yani ilginç. Çünkü bakıyorsun hakikaten adam evliya olmuş, ulema olmuş. Fakat kendi için istediğini adalet yapmıyor. Müslüman kardeşinin başına gelen de... Ona doğruyu söylemiyor. Onun lehine konuşmuyor. Şahitlik yapmıyor. Gizliyor. Kendi için olsa bas bas bağırıyor. Bir Müslümanın hakkı zedeliniyor. Bir olay oluyor. Et diye, süt diye karışmayalım. Ben şimdi kefil değilim vekil değilim. Orada yani taşın altına elini koymuyor. En takvalarda bile hakkı ve adaleti ikame vasfını şu anda görmüyor. Görmüyor. Benim çok amelim ibadetim olmayabilir ama aleyhime de olsa doğruyu konuşur. Böyle olmaz ya. O sonra bir Müslümancığım kendim için istediğimi isterim yani. Niye kıskanayım o devrilsin, o düşsün, o kaysın? İyi bir şey değil. Şimdi onun için. E, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Ölüme hazırlanmayı ilmin esasından kabul etti. İlmin temelinde ne varmış? Ölüme istidat ve hazırlanmak. En çok onunla meşgul olmak lazım. Şimdi e, yine meşhur hadis-i şerif. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ad-i kerime okudu. Estaizu billah. Femen yuridillâh'in ehdiyevyeş rahsad-ı ravlil İslam. Allah kimi hidayete erdirmek isterse gönlünü göğsünü İslam'a karşı genişletir. Adam İslam'ın bütün emirlerini hoş karşılar, bütün yasaklarını hoş karşılar. Hiç sıkılmaz. Şimdi mesela kılıyoruz bir saat kılıyoruz teravih. Kâbede iki saat sürüyordu. E, bayla bayla kılıyoruz yani neşeyle de çıkıyoruz. Ama adamı getir orada iki rekat. Ne iki rekat? Hatimle kılar. Normal camide iki rekat kılamaz. Patlar. Adam diyor ki dağları taşıdın bana iki rekat namaz demeyin. Hayatta hanım secdeye gitmedi diyor ya. Onun için Allah hidayet etmek isterse adamın kalbini göğsünü geniş eder. Elhamdülillah bundan ne kadar hamd edelim. İslam'a bizi hidayet etti. Namazdan zevk alıyoruz. ibadetten zevk alıyoruz. Değil mi? E yürüden men yürüden yud dillehu ye ceal sadruhu dayyikan ma kennemâ fi fissemâ ama Allah bir adamı saptırmak isterse, tabii o adam hak ettiği için, ayrı dava. İradesini kötüye kullandığı için. Çünkü Allah adamı zorla idare etmez. İrade vermiş, onun iradesine bakıyor. İmtihan olsun diye, onun istediğini yaratıyor. O zaman da ne yapar? Onun kalbini öyle dar, öyle sıkıntılı yapar. Sanki merdivensiz göğe tırmanıyormuş gibi. Adam böyle nefesi kesilir yani. Namaz demeyin. Oruç demeyin. Bir aşır okunmaya başlasa, ay kaçacak yer arıyor, Kur'an dinleyemeyim diye. Böyle insanlar var. Onun için... Şimdi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Nurul دَخَلَ النُّرُ الْاِسْلَامِ الْقَلْبِينَ فَسَّحَهَا وَالشَّرَحِ Kalbe İslam'ın nuru girdiği zaman açılır, genişler, ferahlık bulur. Peki İslam nuru kalbe ne zaman girer? Acaba bizim kalbimize İslam nuru girmiş midir? Ey Müslümanlar! Bak oruca hazırlanıyorsunuz, niyet edeceksiniz. Ama İslam'ın nuru kalbe girmiş midirin alameti var mı üzerimizde? Sizin de benim de sordular ya Resulullah. Heliz alikemin alam. Bunun bir alameti var mıdır? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Neam. Har olmaz olur. Ettecafian daril gurur. Şu aldatan dünyadan kalbi uzak tutmak. Ona bağlanmamak. Varsa dünya yoksa dünya dememek. Dünyayı tercih etmemek, ibadeti tercih etmek. Ve inabe tulad daril khulûd. Ebedilik yurdu olan ahirete yönelmek, devamlı ölümü düşünmek, kabiri düşünmek, ahiret düşünmek. Ve isti'dadülil mevti kablen nuzule. Başına konmadan önce ölüme hazırlık yapmak. Tabii ki oruçlar ölüme hazırlık. Tabii ki teravihler, beş vakit namazlar, sünnetler, farzlar, vacipler, müstehapler, bunlar hepsi. E i̇çki içmiyorsun, kumar oynamamak, zina etmemek, Özellikle Ramazan geldi işte gıybet dedikodudan özellikle sakınmak, orucun sevabını iptal ettirmek. Bunlar ölüme hazırlıktır. Onun için İslam'ı ne kadar yaşıyorsan ölüme o kadar hazırlık yapıyorsun. İslam'dan ne kadar uzaklaşıyorsan o kadar dünyacı oluyorsun. Eğer sen durumuna bak kalbini dünyaya nasıl buluyorsun? Taşla altın sana bir geliyor mu? Gelir mi ya altın için kafamızı kırıyoruz birbirimizin bir altın bulmak için. Ha o zaman sıkıntı var. Ölüme hazırlanıyor musun? Ölümü düşünüyor musun? Aklına geliyor mu? O, işte, akrabadan biri ölmedikten sonra hiç aklıma gelmiyor. İşte bu sıkıntı. O zaman senin kalbine İslam'ın nuru hala girmemiş. Yani az girmiş. Allah'ım nurumuzu tamam eyle. Ya Rabbi şun mübarek Ramazan Şerif gecelerinde asla dualar reddolmaz Ramazan Şerif'te. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aliye ashabı Şimdi Ali radıyallahu aleyhi ve meşhur bir hadis şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu uzun da bir rivayetlerini yap. Birkaç saatlik bir sohbetim var eski Avrupa sohbetlerimde bu usta da. Ölüm meleğini ensardan bir zatın yanında gördü. Efendimiz ziyarete geldik hastanın. Bir de baktı Ali aleyhisselam başında. <gülüyor> Efendimiz anladı ki gidici. Çünkü Ali aleyhisselam gelmez öyle. Böyle hasta ziyaretine falan gelmez. Geldi mi işi bitirir. Temiz iş yapar yani. Çünkü öyle vakti yok. Seni de ziyarete gelsin, kastı Bir de derler, ha böyle oluyor. Ay Azrail yokladı. Ne yokladı? Yoklasa alırdı zaten. Öyle Azrail-i yoklama moklama yok. Yokladı mı gidersin? Sen efendim, baktı ki orada. Dedi ki, Burfuk bir sahibi feyni ve mü'min. Arkadaşım sahabemdendir dedi. Ay Azrail. Resulullah Efendimiz ne acayip ya. Kealat'ın Efendisi, bir azrail bu görüyor. Sen orada oturuyorsun, haberi yok. Adam orada senin yanında ölüyor. O Hz. Aleyhisselam kesin oradaydı zaten. Çünkü öldüğüne göre Hz. Aleyhisselam da başkası alamaz. Ya şöyle bir yapsan, belki ağzının yanında mıdır acaba şuralarda falan? Ya melekleri görmek ne iştir? Dedi ki arkadaşıma yumuşak davran, o mü'mindir. E Efsir ya Muhammed, feynni bi küllü mü'minin rafik. Ey Muhammed sevinebilirsin. Çünkü ben her Müslümana yumuşak davranıyorum dedi çok da takva sahibi demedi. Burada da iyi bir müjde var. Her mümine kavur gibi muamele etmem, ben yumuşak davranıyorum. Vallahi ya Muhammedinle bi ham Ne Adem. Ey Muhammed yemin ederim Allah ben Adem oğlunun canını alıyorum. Aldığım anda bir bağırtı patlıyor ya bir anda. Ao! başlıyorlar çünkü. Ay öldü diyorlar. Birbirine haber ediyorlar. Herkes bekliyor yanlarda, manlarda ama öldü dediğin anda bağırma başlıyor. Onun karısından, çocuğundan, akrabadan biri bağırdığı zaman ben diyorum ki ne bağırıyorsunuz? Tabii o halk duymuyor. Halbuki her evde bu var veya hastanede. Ben diyorum, "Maalesef surah." Ne bağırıyorsunuz? Vallahi muaz zulüm mü yaptık ona? Haksızlık mı yaptık ona? Velhasıl bak acele? Ecelinden önce mi aldık? Velessaceline kadere. Kaderinden evvel acele mi yaptık? Ben ne yapayım? Ben de emir kuluyum. Vakti bitmiş, nefesi bitmiş. Gününden evvel dünyaya geldi mi? Gelmedi. E gününden sonra da durabilir mi? Duramaz. Fermana ne Bizim onun canını almamızda ne suçumuz var? Fentarza bir Allah Allah'ın yaptığı işe razı gelirseniz, yani ağlayabilirsin, üzünebilirsin, sessiz, sessiz, bağırma, yaka yıpratma, yanağına tokat atma, dizini yıprat, dizine vurma. Eğer razı gelirseniz sevap alacaksınız. Ve Fentez gadu tezemu me teâjiru. Gazap ederseniz Allah bizi mi buldu bu daha gençti niye büyülü oldu Belanızı bulacaksınız. Hem günaha gireceksiniz hem de musibete ulaşacaksınız. Ha ve innelene aleykum le bakiyeten Sanki bu evden tek bunu mu aldık? Biz bu eve bir daha vuracağız. Kaç kişi var? Bir daha vuracağız. Torunuz oldu, ona da vuracağız. Onun için Fele sakının sakının bizi bizim kızdırmayın. Allah'a kızdırmayın. Bir daha gelirsek çok fena yaparım diyor yani. Hayır yani böyle konuş Anlayan yok. Sonra buyuruyor ki karada denizde tüyden kerpiçten nerede bir ev varsa illa ve netasaffu cuh fi kulli yevlin merrat. Her 24 saatte 5 kere ben onların yüzlerine yüzlerine bir bakarım. Küçüğünü de büyüğünü de tanırım. Onlar kendi çocuğunu, kendi karısını, kocasını tanıdığından daha iyi ben her evdekini, ocaktakini tanırım. Vallahi ya Muhammed, ben kendi başıma bir sineğin bile canını almak istesem, buna muktedir olamam. Allah canını almayı bende yaratırsa, bana o imkanı verirse, ancak o zaman canını alırım. Buradan ne anlaşılıyor? Beş vakit, namaz vaktinde herkesin suratlarına şöyle bir bakarım diyor. Hani yanlışlık yapmayalım. Şuna git dedikleri zaman ikiz kardeşi var, benziyor da öbürüne gitmeyelim yani. Herkesi yoklarım diyor. Beş kere, yani yüzüne bakarım. Ve her evi çoluğunu, çocuğunu, torun tosmasını kendilerinden, babalardan dedelerinden iyi bilirim. Onun için namaz, namaz, namaz. Beş vakit namazda gördüklerine yumuşak davranacak Allah cümlemize. Namazda devam şabat ve Hazreti Azrail geldiğinde iman selametiyle hüsnü katimeyle kolay can vermek nasip eylesin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu elâ seyyidina Ala Ali ve sahbih. Vakitler nakit. İşte on dakikada hemen geçti. Vakit keskin kılıç gibi böyle. Kesiyor. Bakın geceler bitiyor. Şimdi Ramazan-ı Şerif ilk gecesindeyiz. Hemen bit bitecek yani. Bir de baktım bitmiş. Onun için Ömür de böyle. Hayat da böyle. Onun için İrtenim hamşen kable 5 Beş şeyden evvel beş şeyi ganimet bil. Fırsatı değerlendir hadis-i şerifindeki. Bir tanesi nedir? Ve hayat eke kablo mevduk. Ölümünden önce hayatını ganimet bil. Şu saatler, şu dakikaların hiçbirini bulamayacağız. Bir saniyesi için e, yani yalvarıp yakalayacağız. Binlerce sen Allah'a yalvaracağız. Bir Allah diyecek. Yani bir Allah bir dakikada kaç tane söylenir. Ama bir tanesi için, bir saniyesi için Ümrün, hayatın, bir kelime tevhid, bir zikir için nelerimizi vermezdik? Eğer fırsat olsaydı bütün dünyayı verirsin. Bir Allah demek için. Bir la ila illallah demek için. Nasıl boş geçiririz ya? Nasıl gafletle geçiririz? Onun için aman kardeşlerim. El eman, el eman. Şimdi ben tabii hadis-i şerifler bize devamlı bizi uyarıyor. Devamlı bizi İkaz ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çok düşündürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şeriflerinde ee, sahabe-i kiram öylece. Ebu Saadil Hudri rivat ediyor radıyallahu anh. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gülen bir takım insanlar gördü. Buyurdu ki emâ innekum lev ekzertum min zikrâzı bil lezzât leşeğeletkum leşeğelekum ammâ erâ. Ya siz dedi ne kadar neşelisiniz ha ha ha yapıyorsunuz. Eğer siz lezzetleri çok kıran bir şey var. Yani keyifleri kaçıran Türkçesi. Keyifleri kaçıran o şeyi çok ansaydınız, elbette o sizi bu gördüğüm halden meşgul ederdi. Yani böyle gülemezdiniz. Sonra bu eksirur zikrahazimillezzat. Lezzetleri kıran, keyfi kaçıran ölümü çok hatırlayın. Sonra bu dinin amel kabru azza tümriyazıl cinan ev hıfr çünkü ölüyorsun ölmek bitmiyor ki. Ölüp de gitmiyorsun ki. Geçip gitmiyorsun ki. İlerici kabir var. E kabirde de ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak ya cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Çünkü ruh ölmüyor. Kabir azabı haktır. Yarınki öbür günkü derste de inşallah kabir azabı ile ilgili bir sohbet yapılacak sahur dersinde. Yani yarın değil öbür gün böyle sıraya koyuyorum konuları da inşallah. Konulara göre bir şeyler size anlatmaya çalışacağım. Bana tabii bir saat e, çok az geliyor. Çok sıkışıyorum yani. Ben hiç alışmamışım bir saat falan konuşma Normal derslerde 2,5-3 saat oluyor. Ama bunda da bereket var. Yani daha kolay dinlersiniz inşallah. E, kabiri konuşacağız. E, ya cennet bahçesidir ya cehennem çukurudur. O zaman ne olacak? Yani ölmekte bitmiyorsun ki. Onun için mutlaka keyfinizi kaçırın ki kabirde rahat edersiniz. Buyurdu hadis-i Sahabe-i kiram devamlı ölümü hatırlarlardı ve ölümü hatırlatan kişilere başvururlardı. Mesela kâb Ahbar, radıyallahu anh, Yahudi ulemasındandı. Müslüman oldu. Sahabeden olamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra, hatta Ebu da vefat etti. Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu ama çok büyük allame. Hazreti Ömer Efendimiz onu seyahatlerde yanına alırdı. Eski kitapların ilimleri onda tarif edilmeyen kısımları olduğu için ona sorardı. Mesela bir kere dedi ki ya Kehb haddis ne Ey Kehb bize biraz ölümü hatırlat. Bize biraz vazet dedi. Hazreti Ömer vaaz dinlerdi. O ölümü anlatmaya başladım ama Hazreti Ömer başlardı ağlama. Ona acırdın. Derdin ki Hazreti Ömer ne hale geldi ya ağlamaktan. Bir düşerdi yani. Onlara ahirete görür gibi inanırlardı. Yani bir kere at üstüne adamın Estağfurullah in azabı Rabb'in lavakı İşte geriden geliyor. Rabbinin azabı mutlaka hukulacak. Ayetleri geldi. adam birisi okuyordu. Ayetler kulağına vurdu. Kimse azabı defedemeyecekti. Bir panikledi. Attan düştü. Sahabede ahiret imanı böyleydi. Biz adam bu atı okurken biz gülebiliyoruz. Düştü attan ve o kadar ağır hasta oldu ki 3 gün insanlar ziyarete gittiler. Şifa afiyet dilediler. Camiye çıkamadı. Yani bütün her tarafı iptal oldu. Eklemleri falan birbirinden şey oldu yani. Koptu yani. Neden? Allah korkusundan. Bir şey duyduğu bir mevzu yok. Birisi onu itmedi, birisi ona ak ok atmadı yani. Böyle bir şey. Sema i̇şte bak Paşa Hazretleri diyor ki bize biraz ölümden bahset. Hazreti Kıyamta dedi ki: "İnnel meute keşecerati şevkin." Bak dedi, ben sana dedi Tevrat'ta Allah'ın kitaplarından yani geçmiş kitaplarından bulduğum bilgileri söyleyeyim. Zaten böyle bilgileri tahrifle etmediler. Çünkü onlar Helal haram kendilerine dokunanlarla uğraştı. O zaman zaten tahrif hatta, yani tahrif edilmeyen nüsheler bulunuyordu. Mesela babası kâb babası bir duvara montelemişti. Bir oyuk yapmıştı. Oraya gizlemişti. Oğlum buna bakarsın. Ben öldükten sonra demişti. Sonradan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni çıkmıştı daha. Yani. Haberi Yemen'e kadar o Yemenliydi. Haberi Yemen'e kadar daha yeni gitmişti. Hazreti Kâb o zaman Çıkarttı babasından kalan Tevrat nüskasını. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi, vasfı, her şeyi tarif edilen, yani tarif edilmemiş şekliyle mevcuttu. Ve onu okudu da iman etti. Sonra baktı vasıflar tam tutuyor. Dedi, İnnel ölüm nedir biliyor musun, nasıldır biliyor musun? Dikenli bir ağaç ama her tarafı diken. Ama böyle küçük dikenler, gül dikeni gibi değil. Bazı ağaçlar var, böyle acayip dikenler var. Adamı koparır yani. Dikenli bir ağacı adamın ağzından soktun. Hani böyle bor sokuyorlar ya mideye bakma falan. Diyelim böyle bir ağaç ondan daha büyük. Her tarafı diken. İçine soktun. Her diken bir damarı, işte şah damarını, o bir memle damarını, bütün vücudundaki damarların her birini bir diken tuttu. Yani battı, yakaladı. Sonra ne yaptın? Çok kuvvetli, şiddetli olan bir adam o acıyı çekti. Çekince ne yaptı? Fakat amina makata ve amina maapka. Koparttıklarını koparttı, bıraktıklarını bıraktı. Yani bu nasıl bir acıdır? Dedi. Hazreti Ömer Efendimiz başla dağılma. Yani onlar korkuyorlar cennetle müjdelenmiş ya. Umrufil cennet. Ömer, cenne. Ömer cennettedir. Benden sonra peygamber gelecek olsa Levkane onlar. Levkane Badil'in nebi Levkane onlar. Bu kadar büyük insan ağlayıp ağlayıp duruyor. E Biz yani aklımız yok ya. Aklımız kıt Süfyan-ı Sevrî Süfyan-ı ne demek biliyor musun? Süfyan-ı Sevrî demek Ebu Hanife ne o? İmam Şafii ne? Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit. Evvelce 5 mezhep vardı. Sonra Süfyan-ı İlimleri nakledilmedi, kitaplara geçmedi Kaybedildi oldu yani, zayi oldu Onun için onun mezhebi tedavülden kalktı Yoksa mezhebi haktı Ama bize kadar ulaşmadı Yani birkaç, iki yüz sene 200 yüz sene Mekke Sırf Süfyan-ı Sevri'nin Mezhebiyle amel etti Mekke'li Büyük zat Onun yanında ölümden Bahsedildiği zaman Yani ölüm anıldığı zaman Günlerce artık ondan kimse Bir şey soru sorsa cevap alamaz Gelirlerdi i̇şte bir fetva sonra bir şey. Koca müştehit ya. O ölümü duydu ya 3 gün oldu. O hala takılır oraya kalırdı der İlaeddin. Bilmiyorum. Bir şey sorarlar. İşte efendim şu helal olsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü neden ölümü düşünmekten iptal olmak yani. İptal. Biz mezarda görüyoruz ya. Kendi en yakın ölümümüzü gömerken bile sigara içiyor adam orada. Yana çekilmiş. Telefonla koşuyor cep telefonuyla ya. Şu anda gömüyoruz diyor. Gömer görmez diyor ki. Geliyorum diyor. Müşteriyi tutun diyor. Neyi gömüyorsunuz? Biraz gömdükten sonra biraz da otur da. Bir de tefekkür et ya. Ben de öleceğim de ya. Sen mecburiyetten cenazeye gitmiş herhalde. Hiç ölümden ibret kefa bil bilmelti vâizâ. Vaiz olarak ölüm yeter buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hiçbir kocanı yapmadığı vaazı o musallada yapıyor. Senin gibi adam ya dün gece yastık beğenmeyen adam şimdi topraklara yatıyor. Sen bunu görüyorsun daha hala gülüyorsun. Allah ya Rabbi. Onun için ölümü çok hatırlamakta ve hatırlatmakta bence fayda var. Hayatımızın kıymetini çok bilmemiz lazım. Hatemi Asan rahimeullah buyururlardı ki dört şeyin kıymetini ancak dört kimse bilir. Gençliğin kıymetini ancak yaşlılar bilir. Şimdi ben yaşlılar sınıfına girdim. Hiç hızlı hareket yapamıyorum artık. Hemen korkuyorum. Oram kırıldı buram kırıldı. Kemiklerim erimiş falan. Böyle çıt kırıldım yürüyorum. Her tarafım tutuldu. Ah diyorum gençlik diyorum. Ne kadar. Şimdi hatırlıyorum yani. De. Ne kadar sağlammışım diyorum. Falan. Şimdi hiçbir şey yok. Ben şimdi kırktan sonra zaten durur da. Elliden sonra geri döner. Yaşlılığa geçer. Ben de zaten 30'dan sonra geri döndü de çünkü şeker çok ağır geldi. Ondan sonra afiyetin kıymetini ancak belaya düşenler bilir. Aa, evde çay içmek, çoluk çocukla bir kahvaltı etmek. E, senin öyle bir derdin var mı? Ben her gün kahvaltı ediyorum zaten. Ama ne zaman hapse girersin, belayı bulursun, ondan sonra ya dersin. Çocuklarla çay içmek ne nimetmiş ya. Ya çocuklarını beş dakika gösterirler için belaya düşmeyen afiyetin kıymetini bilemez. Veya yoğun bakım. Veya hasta. Felç. Ya ne güzel konuşuyordum. Veya kulağa gittim, Ne güzel duyuyordum. Eyvah. Neymiş be. Şimdi sen her nimetin var. Nerede kıymet bileceksin? Sıhhatin kıymetini ancak hastalar bilir. O nimet elinden alınınca bu ne büyük nimetmiş. Şimdi bütün dünya benim olsa veririm. Geri gelmez. Böbrek bitti dolu dolu doya doya bir su içemezsin. Bir bardak içersin kaç şişe çıkar. Böbrek süzmediğinde dialize girersin. Onun bir rahmetli hacı abimiz vardı. Diyaliz hastasıydı. İş adamıydı da hediyeler de yaptı o makinalar pahalı şeye. Dedi ki ah gidi hocam dedi ölmeden ziyarete gitmiştim. Su iç su iç su iç dedi. Böbreğin çalışıyorken su iç dedi. Bir barda bin hesaplan içiyorum dedi. Şimdi sen diklik lıkır lıkır lıkır diyor. Ne anlarsın mı Bir elhamdülillah bile demekten haberin yok. Hasta olmayan kıymetini Bence hep o aklıma gelir su içerken. Ya sonra hayatın kıymetini ancak ölüler bilir. Ah şimdi Naim abi hayatta olsaydı bu gece yatar mıydı bu gece konuşur muydu bu gece. Gırgır eder gır ederdi bu gece televizyondaki fuzuli filmleri diyorum. Beni izlerdi. Zaten ölmeden demiş ki ahmete açın dinleyelim. Ama ne dinlerdi, ne o yapardı? Aman bir zikir daha, bir zikir daha. Gerçi hep la ila illallah demiş. Kolay bir şey değil yani. Herkese nasip olmuyor ölmeden evvel Allah demek ya. Onun için kıymet bilmek lazımdır. Abdullah bin Amri bin el As. Radiyallahu Teala anhuma. Babası Amr İbn As büyük sabi, Oğlu da sabi Abdullah İbn Amr. Diyor ki çok ilginç bir şey yani bir rivayet. Babam diyor çok şöyle bir şey söz söylerdi ama çok. Derdi ki ikide bir ya adamın aklı başında komada değil. Dili de yerinde yani konuşabiliyor. Başına ölüm geldi Allah Allah. Bu adam ölümün durumunu başına gelen şeyi nasıl anlatamıyor ya derdi diyor. Yani hani yoğun bakım komadadır konuşamaz onu anlarım diyor. Ama bazı insanlar yani bir kelime de konuşurken ölüyor yani. Konuşuyor yani zikir yapıyor bir şey mi? Yani şimdi diyormuş şaşırırım şu adamın haline ki. Aklı başında dili de konuşuyor. Ölüm de başına gelmiş çökmüş. Ölüm halini anlatam anlatamıyor yani öyle gidiyor. Nasıl anlatamaz ya? Der diyor. Ama babam diyor bu lafı çok derdi diyor. Babası büyük sahabi. Oğlu da sahabi. Dört Abdullah'tan biri işte Abdullah bin Hamur. Babası Hamur adı radıyallahu Sonra diyor tam ölüm hali geldi babama çöktü. Aklı da yerindeydi. Dili de konuşuyordu. Tam diyor yakaladım. Ya babam ölüyor diye üzüleceği yerde bu sahabeler de bir acayip adamlar ya. Hemen bir malumat, bir ilim. Ya babamı bir rahat ölsün biz zikir yapsın. Babamı bırakayım. Öyle ya Şinik ben acırım yani. Orada bir şey biliyorsa bile soramam bile yani. Acırım ölüyor. Dedim dur. Babacığım sen derdin ki ölüm başına konduğu zaman aklı dili yerinde olan nasıl ölümü vasfetemez? Sen böyle derdin. e ee? Şimdi bekliyoruz bakalım. Vasfette görelim yani dercesine. e babacığım dedim. Dedi ki oğlum el mevtü azamu minen Yusuf. Ölüm geldi çöktü de ölüm anlatılacak gibi bir şey değilmiş. Ölüm anlatılmaktan, vasfedilmekten daha büyük bir şeymiş. Ama anlatıyor ha. <gülüyor> anlatıyor yani. Hem anlatıyor ama anlatılamayacak kadar da büyük oldu şöyle. Ve lakin, se Adamlara bak bu sahabe nasıl bir şeydi ya. Ölüyor ibarelere bak. Sana dedi biraz bir malumat vereyim. O anda ölüyor. Sana dedi, çünkü alttan doğru çekiliyor ya. Atamruç başladı, ölüyor. Dedi ben sana bir şey anlatayım. Vallahi şu anda dedi iki omuzumun üstünde ne kadar yük bindi biliyor musun? Mekke'nin dağları kadar. Mekkeli insanlar tabii hep. Ama Mekke'de dağların merkezi. Mekke'nin dağları hakkında bir cilt bende kitap var. Sırf dağların isimleri. 3000 bin dağ var Mekke'de. 3000 bin. Onun için dağlar çiviler. Dünya Mekke'den başladı. Suyun üstünde olduğu için gemi gibi sallanıyordu. Mevla dağları oradan vel cibali dağları çiviler yaptık diyor. Oradan en çok dağ oraya koydu ki ilk yaratılan bölge ya. Kabe toprağı. Onun için oradan sabitleme başladı. Vallahi şu anda Mekke'nin dağları sırtımda olsa şu anda o kadar yük olmaz. Ya Mekke'nin dağları ne demek? Sevir Dağı, Hira Dağı. Bir adamın üstüne konsa ne olur ya? 3000 dağ. Ve leke enne ruhi tahrucu min suqubi ibraşin ruhum çıkmak üzere dedi. Vallahi sanki bir iğnenin deliğinden çıkacak. Ya iğnenin deliği ne kadar küçük bir şey ya. O kadar dağ sırtında yük olan bir ruh iğnenin deliğinden çıkacak. Velakin nefije fi çok dikenli avşa ağacı var. Sanki şu anda içimde yani midem, bağırsaklarım, karnım içimde en dikenli bir ağacın dikenleri bütün her tarafımı böyle söküp çekiyor. O dikenler her tarafıma batmış. Velakin nesemaat fakat alel ard ve ene Bir şeyler anlatayım dedi. Bir sırtındaki yük Mekke'nin dağları kadar. Binlerce dağ sırtımda. Darlığını söyledi. Sanki yine deliğinden çıkacak ruhum. Darlığını söyledi. Sonra içindeki sıkıntıyı ve acıyı söyledi. Sanki içimde dikenli bir ağaç var. Her tarafımı deşiyor. Dördüncü cari ve lekenne seva at bakat al ardu ene Son, Sanki şu anda göklen yer arası birleşip gök yerin üstüne kapanmış. Ben de ikisinin arasında Tost gibi derim ben. Benim öyle bir tabirim var. Köfte gibi. Tost gibi ezilmişim. Yani gök yere iniyor. Ben de arada paramparça oldum. Dedi ve vefat etti. Ne ilim bıraktı bize ya. Yani Ölümle ilgili hiçbir şey bulamazsın ya. Kim anlatacak? Amr İbni Asır radıyallahu teala. Büyük sahabi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelediği sahabeden. Onun için yani ölüm bu, ahiret bu. Başımıza gelecek hadiseler bundan ibaret. Şimdi biz de bunları biliyoruz esasen. Ölüm hak, ahiret hak, biz Müslümanız. Ama hareketlerimiz ve fiillerimiz, davranışlarımız hiç uyumlu değil. Bizdeki çelişki bu. Sorsan, Aa ben konuşuyorum şu an. Konuştuğum laflara bak yani. Ne kadar da güzel konuşuyorum. Bunları biliyorum ben yani. Bilmeden ne konuşacağım ama hayat tarzımızda bu, bu kadar gaflet eseri var ki yani bilen gibi davranmıyoruz. Tabii ki çoluğuna çocuğuna devamlı cenaze çıkmış gibi böyle duramayız. Sünnette bu yok. Ama ha ha de çok yapacak halimiz yok. Mesela kahkahayla bir kere bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülmemiş. Gülme sesi işitilmemiş. Yani bu noktada sünnete uyabiliriz. Yani biraz hayatımıza bunlar tatbik edebiliriz. Şakı gibi İbrahim, hani şakı gibi Belhi diye duyarsınız. Çok büyük canım. Bu zat derdi ki, insanlar dört şeyde bana uydular. Ama lafta uydular. Ama yani cemaatini söylüyor, müritleri, cemaati. Konuşmakta doğru diyorsun. Onlar da aynı fikirdeler. Ama fiiliyatta ve icraatta bana muhalefet ettiler. Yani benim yaptığımı yapamadılar. Çünkü neden? Hepimiz söylüyoruz, konuşuyorduk. diyor İnne Biz Allah'ın kullarıyız. Kul ne demek? Köle demek. Kulun kölen olayım. Köle, Allah'ın kölesiyiz. Yani o ne isterse o olur. Ben bunu Allah'ın kölesliğini sürdürüyorum. Devamlı köle gibi davranıyorum. Ama bu lafı söyleyen diğer cemaate bakıyorum. Onlar hür gibi davranıyorlar. Yani özgür takılıyorlar. Firi takılıyorlar yani. Halbuki ben devamlı Allah'ın kölesiyim. Köle efendisinin lafından çıkabilirim. Çıktı dayağı yer. Belayı bulur. Çok ağır işkence olur yani. E ben Allah'ın kölesiyim dediğim zaman ne emrettiyse onu yapacağım. Ne yasak ettiyse ondan kaçacağım. Köle kendine göre gideyim şurada bir çay içeyim orada bir nargile içeyim diyebilir mi? Köle yani. E sen ne yapıyorsun? Kafana göre takılıyorsun. İşte burada bana uymadılar. Sonra rızka Allah kefil. Öyle mi? Bütün dükkanlarda yazar. Tevekkel tualallah. Allah Allah'a tevekkül ettim. Er rizku alallah. Bu bütün dükkanlarda meşhur bir tabeladır. Rızık Allah'a ait. Allah rızkımıza kefil tamam mı tamam. Ama dünyalık bir mal toplama yani ellerinde mal, maaş, garanti, sigorta vesaire olmadı mı hiçbirinin işi rahat etmez. İlla sebeplere takılmışlar. Ya tamam Allah rızka kefil ama yarın ne yiyeceğiz? Tamam Allah rızka kefil ama ne zaman enekli olacağım? Allah rızka kefil ama sigortam ödenmemiş benim durumum ne olacak. Ya Allah rızkı kefilse biraz rahat et ya biraz rahat ol rahat. Yani ben diyor Allah rızkı kefil dedim. Dünyalık hiçbir şeyim olmasa da rahatım diyor. Ama onlar rahat değil. Sözde aynı konuşuyoruz, işler değişiyor. Üçün dediler dünya mı hayırlı ahiret mi hayırlı? Herkes diyor ki ittifakla bütün Müslümanlar diyor. Ahiret Dünyadan hayırlı ahiret sonsuz, ebedi, nimeti bol, dünya bela, sıkıntı, fani. Hep aynı laflar değil mi? Klişe. Herkes söylüyor. Ama ne yapmaları lazım ahiret hayırlıysa? Ahiret için ibadet daha toplamaları lazım. Bunlar ne yapıyorlar? Efendim dünya için mal topluyorlar, ahiret için de günah topluyorlar. Hani dedik ahiret daha hayırlı? Yani Evliyaullah'ın bakış açılarını görüyor musun? Dördüncüsü, mutlaka ölecek miyiz? Diyor. Herkes yok öleceğiz. Ölüme çare yok. Eceli gelen duramaz. Bunu herkes konuşuyor. Ecel gelmiş ne yapalım falan. falan. E senin de gelecek o zaman. E bu başkası için mi gelecek? Ama hiç ölmeyecekmiş gibi Ölmeyeceğini zanneden, düşünen Adamlar gibi iş yapıyorlar, hareket yapıyorlar Yani öyle ameller yapıyorlar ki Bakıyorum ölecek adam bunu yapmaz Yani ölecek adam Bu günahı yapmaz Karşına çıkacak, belayı bulduracak ona Durum bu Onun için Ebu Derdar Radıyallahu Allah'ın. Tabi bu Ebu Zer'den de ediliyor Selman Faris'den de ediliyor Çok acayip bir hikmetli söz Sahabe-i Üç şey o kadar beni şaşkına çevirdi ki şaştım şaştım sonra gülmeye başladım diyor. Üç şey de beni o kadar üzdü üzdü üzdü ki üzüntüden ağlamaya başladım diyor. Herkese ibret olsun. Beni güldüren şeyler bir baktım şöyle. Adam dünyanın peşinde ölüm de onun peşinde. Adam 50 senelik proje yapıyor 5 gün sonra ölecek. Ya böyle insanlar var mı var hakikaten çok projeli adamlar pat diye ölüyorlar. Türkiye'nin en büyük zenginleri. 50 yaşında, 60 yaşında öldü. E şimdi o zaman bu adamın illa projeleri vardı yani. Daha adam gençti. Türkiye'nin en zenginiydi. Yani uzun uzun planlar yapıyor. Ölümü hiç düşünmüyor. Halbuki ölüm de peşinde dolanıyor. Aziz Aleyhisselam kon emrini bekliyor. Yani şaşılacak işte. Dedi. Artık güldüm yani. Allah Allah dedim yani. Gülmem geldi. Ya bir insan biraz da öleceğini düşünür daha planını azaltır yani. İkincisi... Adam ölümden gafil ve habersiz. Halbuki önünde kıyamet var. Kendi kıyameti ölmekle kopacak. Sonra maaşlar var. Allah ondan gafil değil. O Allah'tan gafil. Yani hani bir tuzak kururum sana veyahut da suikast planı var. Senin de hiç tedbirin yok. Mesela. Bu adam nasıl böyle rahat gezebiliyor? Güldürücü bir şey dedim yani. Biraz insan tedbir alır yani. Üçüncüsü. Bakıyorum bir adam, az dolusu gülüyor. Ha ha ha falan. Ben hakikaten kahkaha sesleri duyduğum zaman ben çok utanırım. Normalde de utanırım. Yani kahkaha atıldığı zaman utanırım. Adam nasıl gülüyor falan. Tabii sünnette yok. Gülmemede çalışıyorum. Kahkaam pek işitilmemiştir. Yani o kadar dikkatle etmeye çalışıyorum. Ağız dolusu gülüyor adam. Halbuki sorsam bilmiyor. Allah ondan razı mıdır? Allah ona kızgın mıdır? Ya sen Allah razı mı senden bilmiyorsun. E nasıl gülüyorsun? İşte diyor bu adamın gülmesine güldüm. Tabi az dolusu gülmemiş de. Yani normal bir tebessüm etmiş. Güldüm diyor. Beni ağlatan şeyler. İlk ağlatan dostlardan ayrılık. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve Ebu Bekirler, Ömerler vefat etti. Biz kaldık. Garip kaldık diyor. O çok ağlatıyor. Üzülüyorum üzülüyorum. İkide bir düşündükçe ağlıyorum. Kâhinat Efendisi sahabe olduğu için ayrıldık diyor. Onlar hiç dayanamadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra. Hep perişan oldu. İkinci ölüm gelecek başıma. Ben ölüme hazırlanmadım. Ölümde neler çekeceğim. Son nefeste ne yapacağım. Bunu düşüne düşüne düşüne ağlatıyor beni. Üç Allah'ın huzurunda durduğum zaman mahşerde kıyamet günde cennete mi gönderin buyurulacak. Cehenneme mi gönderin buyurulacak. Bunu bilmemem beni derde saldı. Düşüne düşüne düşüne beni nihayet ağlattı diyor. Şimdi sahaben durumu bu. Koca Ebuzer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği sahabeden. Değil mi? Ey Cibril dedi. Ebuzeri tanıyor musunuz siz? Ebuzer'in bir duası varsa sabah akşam onu okuyor diye müjdeler verdi. Dualarım kitabında var. On şey istiyor Allah'tan her sabah akşam uzun uzun zikrettikten sonra. De, Cibril haber verdi. Ebuzer geliyor sor. Te çağırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Be'azel bir dua Allah ilham etmiş sana. Sabah akşam okuyor musun onu. Çok müjdeler var. Orada dualar kitabında var. Ondan sonra Allah'ın imanen da iman. Kalben haşia. Öyle başlıyor. Allah'ın imanen imanen daima diye başlıyor. On şey. Müjdeleri orada okursunuz. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Cibril. E siz Ebu Zer'i tanıyor musunuz ya? Vallahi ya Muhammed. İnne bazerle, e arafu fiseva mine mine el ard. zer göklerde yerden daha çok tanınıyor. Bütün melekler Ebuzeri zeri tanıyorlar. Onun için bu kadar müjdeler almış, bütün meleklerin sevdiği bir insan. Diyor ki düşüne, düşüne, düşüne, ağlayıp duruyorum, ağlayıp duruyorum. Ölüm nasıl gelecek? Ahirette Allah beni nereye gönderecek? Selmanı Farisi, Selman minne al-elbet. Benim ailemden ehli beytim diyor Selman. Ebut derde. Hakkında bu kadar hadis i şerif ve var. Ama onlar böyle üzüldüler, böyle düşündüler, böyle ağladılar. Hal böyleyken bizim hakikaten gafletimizin nihayeti yok yani. Ya Rabbi ölüm bizi uyandırmadan şu seher vaktinde, şu sehor vaktinde semadan, birinci kaç semadan tecellilerinin nazil olduğu hel min sahilin, var mı tevbe eden kabul edeyim? Var mı bana dönen bir şey isteyen kabuğu istediğini vereyim buyurulan şu saatte. Allah salli ala Muhammed ve ala al seyyidi Muhammed. Allah'ım bir hakkı seyyidi Muhammed ve Muhammed. Şu mübarek saatte isteğimiz ölümü aklımızdan çıkartma ya Rabbi. Devamlı ölüme hazırlananlardan eyle ya Rabbi. Ölümümüzde son nefes imanı kamil, husnü hatime ve tatlı tatlı kelime-i şehadet zikriyle çene kapamak cümlemize müyesser eyleyip ölüm meleğini çok güzel surette irsaleyle. Ya Rabbi ondan sonra mahşerde de cennete emrolunanlardan eyle ya Rabbi vel alemi. Tevbe ettik, istiğfar ettik, nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ellezî var mı istedik ya Rabbi? Af istiyan var mı af istedik ya Rabbi? Affeyle, lütfeyle, bağfuret eyle, lütf eyle, eyle kerabeyle. Ahire akıbetlerimizi gayr Her işlerde akıbetlerimizi güzel eyle. Dünyanın rüsvalinden ahiret, azabdan emin eyle. Amin. Allahu salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Seyyidina Muhammed. Amin. Her gece, bir buçukta Allah'ın selametiyle, afiyetiyle, ayetlerle, hadislerle buluşmak üzere ve birbirinize haberdar edip davet ve tebliğ vazifelerinizi ifa etmek üzere Allah'a emanet ederiz. Sahurlarınız mübarek olsun. Amin.